Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Bu programda Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabının izinden geçtik geçen yayın döneminde. Yeni yayın döneminde ise şiddetsiz iletişimle yaşarken hangi temel ayrımlar bize ışık tutabilir onlara... ...bakmaya başlayacağız. Evet, bir e, yayın dönemini bitirdik... ...o yüzden böyle çok... E, ...kutlama içindeyim. İlk yayınımız, e, ikinci... yayın döneminin. E, devam ettiğimiz için böyle... ...içimde çok büyük kutlama var. İlk önce onu söyleyerek... ...başlamak istedim. Biraz daha derinleşecek miyiz... ...şiddetsiz iletişimde diyorsun? Yani... E, ...çok iddialı laflar <gülüyor> etmekten... E, ...epey çekiniyorum. Aynı zamanda biraz daha herhalde... ...odaklanacağız. Temel ayrımlar... <gülüyor> Ee, benim çok öğrenmeme katkıda bulunmuştu böyle bakmak hani e, şiddet nerede başlayabilir, nerede farklı bir seçim yapabilirim diye bakmak benim öğrenmeme çok katkıda bulunmuştu. Belki evet. dinleyicilere de katkıda bulunur bu anlamda. Yani anahtar ayrımlar da diyoruz ee, gerçekten anahtar gibi de bazen ee, nasıl yaşıyoruz biz şiddetsiz yetişimi ee, onun için çok güzel bir farkındalık olduğunu düşünüyorum ben de ona girmeden önce e, belki bu yayın döneminde bizi yeni baş, yeniden dinleyen veya ilk defa dinleyen e, dinleyiciler vardır. E, geçen yayın döneminde Şiddetsiz Yetişim Bir Yaşam Dili Marşar Rosenberg'in kitabından bölüm bölüm gitmiştik. E, bütün kitabı başından sonuna kadar e, radyoda elimizden geldiğince e, anlatmaya çalıştık. E, senin bununla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı Deniz? Ya e, seninle de konuştuğum için biz diye ifade edeceğim ee, senin niyetine aşarsa lütfen e, beni kesip kendi ifade etmeye davet ederim. Aslında yaptığımız biz Canan'la ikimiz e, 2013 yılında bir yıllık eğitim programında Vivet Alevi'nin programında e, birlikteydik. E, Canan'ın Şidesiz iletişim yolculuğu daha önceden başlıyor ama... E, ...bu yolculuk boyunca da birlikte büyüdük ve geliştik. E, benim söylemek istediğim şey... ...burada benim anlattığım her şey... ...benim şidesiz iletişimden anladığım kadarı. E, kitaptan e, ilham aldık. Kitabı böyle tek tek tek e, okuya okuya... E, ...işte anladıklarımızı anlata anlata bir yayın dönemi geçirdik. Şu andan itibaren de benim söyleyeceğim şeyler aslında... Benim kendi yolculuğumda öğrendiğim, anladığım, kendi içime e, nasıl yerleştirdiğimle ilgili şeyler olacak. Bunu, e, bunu söylüyorum çünkü şidesi iletişimin en kıymetli taraflarından biri. Mevlana'nın sözünü yine hatırlamak istiyorum. Doğruyla yanlışın ötesinde bir yer var. Orada buluşalım diyor. Şey diye e, algılanmasından tedirgin olurum. E, bizim anlattıklarımız doğrudur. ...gibi bir şey... ...anlaşılmasından endişe ederim... ...niyetim tamamen... ...ilham olmak ve şey demek... ...ya çok kıymetli bir şey var... ...şidetsiz iletişim diye... ...ben tadına bakıyorum... ...çok da seviyorum... ...hadi buyurun siz de belki... ...keyiflenirsiniz, merak edersiniz... ...heveslenirsiniz, buyurun gelin demek... Evet, şimdi esne temel prensiplerinden biri de bu yani insanlar vermekten keyif alır. Yani biz de burada gerçekten bildiğimiz, öğrendiğimiz e, şeyleri size anlatarak e, hem keyif alıyoruz hem katkıda bulunuyoruz. Katkıda bulunmak e, insana çok keyif veriyor. Dediğim gibi yani burada böyle bir kaynak var. Gelin <gülüyor> siz de bu kaynaktan yararlanın e, demek istediğimiz ve bu konuda tabii Açık Radyo bize burada bir alan... Açtığı için de onlara da çok şükran duyuyorum ee, Böyle Nasıl ne, devam edelim evet. Şöyle bir şey geldi içimden Neden söz ediyoruz şiddetsiz iletişim dediğimizde diye e, Böyle hep sanki bir iki cümle Söyleyesim geldi Aslında söz ettiğimiz şey Marshall Rosenberg de aynısını söylüyor Unuttuğumuz bir dili yeniden hatırlamaya Davet ee, öfkeden arındığında içimizde şefkatli bir öz var diye ben inanıyorum bu özle tekrar bağlantı kurmak için Marshall Rosenberg bir metot bir yöntem bulmuş ve e, aslında buna metot yöntem dediğim zaman da aklıma şey geliyor aslında bir yaşam biçimi e, hayata farklı bir bakış açısı e, öneriyor biz bunu nasıl öğrendiysek, nasıl anladıysak ve nasıl deneyimliyorsak, onları aktarıyoruz. Temel ayrımlar bu sene bu sene çıktı azımdan aslında bu sezon temel ayrımlara odaklanacağız. İngilizcesi ki'dir, Fransızcaysınız. Daha iyi bir çevirisini bulursanız lütfen bize yazın. Neyin temel ayrımı derseniz, şiddetsizlikle. Şiddetin temel ayrımları nelerdir? Şiddetsizlik niyetimle bakarsam nereden bakabilirim gibi bir şey. Aynı zamanda bazen aa ben başka bir yere düştüm içinde bir e, uyandırma alarmı da olabilir evet. bunlar. Farkındalık. Değil mi? Böyle küçük küçük farkındalıkları anlatacağız size. Burada da altını çizmek istiyorum. Yani Deniz'in de dediği gibi doğru ve yanlış diye bir şey yok. <gülüyor> yani bu ayrımları anlatırken de burası doğru, burası böyle diye de bir şey, bir fark yok. Siz nasıl yaşıyorsunuz? <gülüyor> Onu fark etmeniz bu bile insanın içinde büyük bir uyanış <gülüyor> yaratıyor. Tam bu noktada şey söylemek istiyorum ee, İşim başı aslında e, dışarıdan bir mesaj geldiğinde iletişim içindeyken ya da bir şey gördüğümde hayatın içinde bir etki bir sitimülüs bir uyaran tetik olduğunda bana bir şey oluyor ve alışkanlıktan e, hızlıca bir tepki veriyorum. Şiddetsiz iletişimde bence hani temel olanlardan biri bir durup fark etmek ...şu an burada ne oluyor, neyi seçeceğim? Aslında biz neyi, neleri seçebileceğimizi de konuşacağız demek mümkün. Evet, seçim yapmak benim için çok büyük bir farkındalık oldu. Evet, ben bana birisi hoşlanmadığım bir şey söylediği zaman bir durabilirim. <gülüyor> o duruma kapasitem gittikçe artıyor... <gülüyor> <gülüyor> yani o çok şaşırdım bir şey yani çünkü acayip hızlı bir cevap ver, verirdim ve onu böyle bastıracak haklı olmak için işte kırılsam bile yani onun üzerine çıkayım gibi bir cevap verdim. Şimdi orada durabiliyorum. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu da canını söyledi bu yer benim de deneyimlediğim bir yer. Bu da alıştırma yaparak mümkün oluyor. Yani hep bana soruyor arkadaşlarım ya da seminerlerimize gelenler. ...nasıl olacak, bu farkındalığı tamam, nasıl duracağım? Seçim evet. yapmak için kendime o üç nefesi nasıl vereceğim, Deniz diye. Benim yoğurt ilişim, bilmiyorum siz başka bir şeye sahip misiniz ama... E, ...alıştırma yapa yapa, niyet koya koya, niyet galiba çok önemli şiddetsiz şey, iletişimde. Evet, ben bundan sonra hayatımı nasıl yaşamak istiyorum? Bir değişim istiyor muyum? E, bu değişim yaratmak istiyorsak da bu değişim ilk önce kendimizle başlıyor. Ee, ...sen değişiyorsan... ...zaten karşındaki de senin... ...değiştiğini görüp... <gülüyor> ...farklı davranmaya başlıyor... ...illa onlara bir şey öğretmek ve kafalarına... ...bir şey sokmak değil de... ...sendeki değişim diğer... ...karşındaki insana bir ilham oluyor sanki... ...şu an içimde... <gülüyor> ...tam bunu söylediğinde şu canlandı... Gandhi'nin sözü... ...dünyada istediğin değişimin... ...kendisi ol... ...diyor... ...şiddetsiz iletişim, başkalarını değiştirmek... ...düzeltmek... ...cezalandırmak gibi niyetleri olmayan, e, hakikaten işin başında kendim şiddetsizlik niyetiyle çalışmaya başladım... ...ve ben değiştikçe de aslında çevremdeki ilişkilerimin değişmeye başladığı bir yöntem sundu bana. Evet, niyet derken gerçekten niyet, e, benim niyetim ne? Ee, bu şey aklıma geliyor ahimsa, bu şiddetsizliğin sans sanskritçesi olan ahimsanın anlamı kalbin düşman barındırmayacak kadar açık bir hale gelmesi. Evet. Biraz zor gibi ama oluyor yavaş yavaş. <gülüyor> Allah 40 fırını ekmek daha yiyeceğim ben bu konuda. <gülüyor> Aynı zamanda kalbin bunu barındırdığını fark etmek çok kıymetli. Hmm. Çünkü ben fark ettiğimde seçim yapabileceğim. Böyle mi devam edeceğim? Yoksa yeni bir deney yapmak istiyor muyum? Benim yolculuğum galiba bu farkındalıkla ilgili. Çünkü benim de kalbim zaman zaman çok kararıyor canım kararmaz, kararmaz mı? <gülüyor> Kararıyoruz ama tekrar bir bağlantıya geçip kendimizde değil mi? O yüzden de bu şükran çalışmaları da bana çok iyi geliyor. Bir şükran, takdir. ya Gerçekten bu şükran çalışması a, evet ya böyle pozitifçilik oynamak değil de ee, ...odağını hayatında olumlu olacak şeylere e, döndürmek. Yani odağını bir karanlığa değil de biraz... ...ha evet burada bir ışık var. Ben buradan gidebilirim demek. O yüzden şu desiz iletişim benim hayatıma bu şükranı da sokarak... ...çok büyük katkıda bulundu. Ee, bunu da buradan söyleyelim ve anahtar ayrımları. Bugünkü anahtar ayrımımız gözlem mi, değerlendirme mi? Hı hı. Değil mi? Evet. Anahtar ayrımımız bugün gözlem mi değerlendirme mi? Aynı zamanda yeni belki dinleyen olur diye çok kısa şeyi söyleyelim Canan. Şimdi iletişimin kolay ama uygulaması şöyle diyeyim basit. Ama uygulamaya başladığımda benim için çok zorluk içeren bir grameri var. Şimdi iletişim diyor ki ne olduğunu gözlemle... Bu gözlemin şu an ve burada sende yarattığı duyguları fark et. Bu duygular sana karşılanan ve yani ihtiyaçlarınla ilgili bir e, geri bildirim veriyor. Bu geri bildirimi fark et. Duygularını bastırmadan fark et. Onları ihtiyaca dönüştür. İhtiyaçlarının güzelliğinden de hayatı zenginleştirecek eylemler yap. Bu dört adımla ilgili zaten diğer programlarda da e, konuşacağız. Biz bugün birinci adımı yapacağız yani. Gözlem değerlendirme mi değerlendirmemiye. Kaba müzik saati geldi. Evet. E, Yoko Ono'nun I Love All Of Me şarkısını bugün sizin için seçtik. Sözleri çok hoş. Hep beraber dinleyelim istiyorum. I'm a shy girl. My mother calls me a flat chest. I'm a heavy boy. My father calls me a pothead. I'm a small guy. My friends call me an armrest. I'm a big girl. The boys call me a waterbed. I love all of me. I love all. I just wanna be. I'm a yellow girl who choose to call me slanted eyes. I'm a white boy who buys for his gruesome and ties. I'm a red woman who cries over her child's hunger. I'm a black man who's come to terms with his anger. I love all of me. I love all of me. I love all of me. I just wanna be. I'm a nomad who writes his words in sand. I'm an Aboriginal who wishes to save his clan. I'm all people who cry for their land. People of the world, walking hand in hand. I love all of me. I just want to be live and let live, live and let live, live and let live, live and let live. Phew, the cross we carry is so heavy, I want to sit down for a second, do you mind? Not lie down. Just sit down, not too long, just so long. Hey, I got an idea. Can we just burn the crosses instead of people? I happen to think that's healthy, and it's not blasphemy. So brush your wings, shine your rings. Are you ready? And we can sing. I love all of me I love all of me We love all of us We just wanna be I love all of me I love all of me We love all of us We just wanna be Evet e, sen bir dört adımı tekrar hatırlattın sağ ol. gözlem duygu ihtiyaç e, rica e, bunu grameri biraz zor e, şiddetsiz iletişimin e, ve bunu öğrenirken biraz böyle çok fazla dikkatli konuşunca da karşı tarafta da bir irite olma hali oluyor ama yavaşça e, zamanca alıştırma yaptıkça bu da biraz doğallaşıyor. Ee, birinci adımlardan biri gözlemdi geçen sezon e, yayınlarda bu gözlem üzerinde çalıştık kitapta da ilk e, bölümlerden birisi şimdi acaba gözlem mi yapıyoruz yoksa e, değerlendirme mi yapıyoruz gibi e, bir anahtar ayrım var e, elimize anahtarımız alacağız acaba biz gözlem kapısına mı giriyoruz yoksa yorumlama mı yapıyoruz hayatı yaşarken ee, insanların bizi yargısız duyması için de gözlemi yorumdan ayırmak çok değerli geliyor bana. ve Murti'nin dediği gibi insan zekasının en büyük gözlemi noktası gözlemi değerlendirmeden ayırmaktır diyor. Ee, zor. Kolay değil. <gülüyor> Gözlem nedir? Ee, gördüğümüz duyduğumuz Hmm, kokladığımız, tattığımız, doku dokunduğumuz bir şey yani bir kameranın gördüğü şeyler. Ee, Delendiğimiz de gördüğümüz şeye bir anlam yükleme. Yani sanki bir şeyler oluyor ve sen ona bir alt yazıyorsun diyorsun gibi. İyi, kötü, haklı haksız. Bu kamera şeysi Bana çok iyi oturmuştu Onunla ilgili sen de birkaç laf etmek ister misin Çünkü anla, ya, anlamak için Evet ya <gülüyor> Çok oluştum. isterim çünkü çok yakın zamanda Beni çok eğlendiren bir şey oldu Onu aktarmak istiyorum e, Şidesiz iletişimi merak eden e, Emekli öğretmenlerden Oluşan bir gruba e, Bir arkadaşımla birlikte sunum yapmaya Gittik geçtiğimiz haftalardan Birinde ee, 50 ile 60 yaş arasında emekli öğretmen bir e, erkekle çalıştık Onunla çalışırken gözlem çok takıldık Yani şey diye çünkü hani e, öfkelendiği bir konu anlatıyordu Diyorum ki hani gözleminizle ne şey öfkeli bu diyor aklıma Yaşı müsait olanların hatırca, hatırlayacağı Bu olacak o kadar televizyonda Bir Cevat Kelle vardı sen hatırlıyor musun Evet bana? hatırlıyorum e, Çok da açıktı mizah e, ihtiyacımızı, yani ikimizin de mizaha ihtiyacı var Dedim ki Hocam dedim Ben şimdi Cevat Kelle'yim Cevat Kelle'nin kamerası ne görüyor İşte öfkeleniyor dedi Kamera bunu bilmez dedim Öfkeleniyor dediğiniz şey ne işte dedi şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Beni umursamıyor dedi. Kamera sizi umursamadığını görmüyor. Ne görüyor? Dedi ki ben çayı koydum. Kahvaltıya bekliyorum. O elinde telefonla, başı telefonla eğilmiş. Beni duymuyor. Söylediklerime cevap vermiyor. Gözlem tam cevap Kelle kamerasının gördüğü <gülüyor> şekil. <gülüyor> Buna Allah sanki daha katkıda <gülüyor> evet. gibi geldi. Ha, gerçekten ee, çok güzel bir örnek çünkü çok enteresan bu cumartesi de bana bir arkadaşım e, kahveye geldi. Ben de ona sordum ve eşinle ilgili bana bir gözlem söyler misin diye. O da dedik kocam çok düşüncesiz dedi. <gülüyor> Peki dedim nedir yani bana bir örnek ver yani gözlem bu hani anlat şeydi. Genelde de şöyle oluyor dedi. Ee, yerinden kalkıyor mutfağa gidiyor kendi kahvesini alıp salonuna dönüyor <gülüyor> Ona sormuyor anladım <gülüyor> Evet. Ama onun karısının düşüncesi, kocam çok e, düşüncesiz kendisine kahve alırken bana sormuyor. Aynen senin Cevat Keli rentekli. Cevat düşüncesizliği görmez evet. kahve almadığını Evet. Evet. Bu yani bir bizim alt yazı yazmamız olan bir olay değil mi? Bir hikaye Hı. yazıyoruz. Ama olan şey farklı bir şey. Evet. Demin sen söylediğin çok kıymetli geldi bana bu programda hatırlamak. Şiddetsiz iletişimin niyeti iletişim olduğu için öncelikle bağlantı kurmak istiyoruz. Marshall Rosenberg gözlem yapmayı birinci adım olarak düşündüğünde kitapta da yazan şey o şeyi anlatıyor. Yani yargıladığım, suçladığım, değerlendirme yaptığım onun yerine e, aklımda hikayeler yarattığım biriyle bağlantı kurmam aslında oldukça güç mesela önümde e, bir örnek var e, değerlendirmeden gözlemlemek diye kitabın bölümlerinden birinde marşalım verdiği mesela değerlendirme şöyle bir şey nadiren benim istediğimi yapıyorsun diyorsun hmm. çoğumuzun aklından bu geçiyor gözlemse son üç seferdir bir etkinlik yapmak için ön ayak oluyorum sen katılmak istemediğini söylüyorsun Evet yani bazen yargılardan ve düşüncelerden kurtulamayıp gerçekte olanı göremiyoruz yani kafamızda bir yargı ve bir düşünce var ve bu da dediğin gibi bizi birbirimizden uzaklaştırıyor esasında ee, bizim de niyetimiz bağlantı ee, yargılar ve düşünceler bizde bir düşman resimleri de oluşturuyor Bu düşman resimlerine daha sonraki programlarda da değiniriz belki ee, ve bu söylediklerimize inanıyoruz da Evet düşman resmi deyince hani e, şey değil e, Böyle bir ordular filan gelmesin e, dinleyenlerin aklına e, Şeyden geliyor bu düşman lafı Yani gıcıklığına yapıyor Beni sinir etmek için yapıyor Bu zaten şöyle biri gibi Yargı evet. düşüncelerini duyduğumda Aslında o insanın insanlığıyla bağlantı kuramadığım yerdeyim Ve orada olduğum için de ee, ...ona söyleyeceğim şeylerde eleştiri duyması çok kolay. Evet. Mesela ben birine tembel diyorsam... ...esas istediğim onu bana esas yardım etmesi. Evet. <gülüyor> yani burada destek işimin bize öğrettiği kendini ifade etme. Yani ona tembel demek yerine... yani ...senin yardımına ihtiyacım var bana yardım edemek. Bunu söylemek yerine onu yargılayıp suçlayarak... E aramızda oluşabilecek bağlantıyı da koparıyoruz. Yani birine tembel deyince on, sana yardım etmiyor zaten. Tabii bana mesela tembel dersen herhalde <gülüyor> inadıma yapacağımı yapmam. E, özet bölümü var önümde. E, gözlem, değerlendirme ve gözlemle ilgili oradan bir iki satır okumak istiyorum. Bak sonuna doğru gel geliyoruz çünkü programın. Şidesiz iletişimin birinci bileşeni gözlemle değerlendirmeyi birbirinden ayırmayı içerir. Bu, bu lisanı da bayılıyorum. Böyledir dememesine bayılıyorum. Bunu ayırmak istiyoruz. Gözlem ile değerlendirmeyi birleştirdiğimizde karşımızdakilerin eleştiri duyması ve söylediklerimize direnç göstermesi olasıdır. Şiddetsiz iletişim sabit genellemeler yapmaktan kaçınmamızı öneren bir süreç dilidir diyor. Evet bir süreç. Onu çok iyi biliyoruz. <gülüyor> ee, ve yine bir örnek vermiş. Hank Smith kötü bir futbolcudur demek yerine, Hank Smith 20 maçtır gol atamıyor demek. Galiba burada en net cümleyi evet. söylemiş oluyoruz. Evet umarım bir e, dinleyenlerin kafasında bir netlik e, olmuştur gözlemle değerlendirme ile ilgili. Ama hala sorularınız varsa e, Deniz'den e, mail atabilirsiniz. Bu sezon ben de kendi mail adresimi de vereyim. Cananetirtem.net e, veya Empati'nin Gücü Instagram sayfamda soru sorabilirsiniz. Yardım, destek e, anlamadığınız bir konu olursa her zaman e, size cevap vermekten zevk alırım. E, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İlk programımız... Evet. Ee, canan tekrarlar mısın mail adresini cananetirtem.net veya empatinin gücü Deniz gmail.com Deniz e, okunduğu gibi Spatar Samsung Polat'la Ankara Trabzon Ankara Rize at gmail.com e, Benim Instagram hesabım kendi adımladır. Bizim dışımızda topluluğumuzun yaptığı etkinliklere ulaşmak, farklı arkadaşlarımızla tanışmak isterseniz Şiddetsiz İletişim Türkiye'nin Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği'nin Şidesiz iletişim.com diye bir web sitesi var. Orada da şidesiz iletişim nasıl öğrenilir, nasıl paylaşılır, eğitmenler kimler hepsine bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.